5. Kalbe vesvese geldiği zaman dil yahut kalple estegfirullah demektir. Yani gaflete girmemek ve uyumamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bizden bir hadisi işitir, kabul etmekle amel ederse, muhakkak o kalbi diri ve kurtulmuştur. Her kim bizden bir söz işitir, onunla amel yahut onunla iman etmezse, muhakkak o da helak olur. Diğer bir hadis-i şerifte, kim bir mecliste uyursa, muhakkak o, Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ziyan etmiş ve şeytana da dost olmuştur, buyurmuştur. 6. Faideli olmayan sorular sormamaktır. Nasihat edenin edepleri 1. Nasihat edenin ilk muhtaç olacağı şey, kendi özünden salih bir kimse olmaktır. Yani kendini şübheden kurtarması ve salih olmasıdır. Eğer o salih bir kimse olmazsa, aklı başında olanlar ondan kaçarlar. Binaenaleyh ona sefihler tabi olurlar. Bu ise alemin fesadına sebep olur. Sonra söylediği sözler kalplere tesir etmez. 2. Nasihat eden kimse şüpheli şeylerden sakınmalı. Kendi gözünde sahih, yararlı olmayan, Hiçbir sözü insanlara anlatmamalıdır. Nitekim bu manada Hazreti Ali radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden naklen şöyle buyurdu. Bir kimse bir söz anlatırken onun yalan olduğunu bilirse o da yalancılardan biridir.